Ağın du bilâhi min Şeytanî al-Rajim. Bismillâhî al-Raḥmānî al-Raḥīm. Al-hamdûllâhî ve sallamû ala Rasûlîna Muhammedî vâ ala aalihî vâ sâbhihi ejmâ'în. Câlû ala Rasûlîna Muhammed. Câlû ala tabiîb qulûbîna Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد واصحبيه وسلم يا لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الامين استعن بالله محمد الرسول الله والذين معه اشد على الكفار ruhamau bainahum tarahum ruk'an sucuddan ila akhiril ayah sadakallahu'l azim Çok değerli kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Bugünkü dersimizde ya da ders demeyelim sohbetimizde sahabe efendilerimizin Resulullah Aleyhisselam'ın yanında duruşlarının bize anlattığı şeyler. Yani ashab-ı kirama bir Müslüman olarak nasıl bakmalıyız ve ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi bugünün insanına aktarırken hangi misyonla, onları hangi kiloyla, hangi mantıkla, hangi formayla anlatmalıyız? Allah peygamberlerini gönderirken kendisi seçmiş. Yani bir diploma şartı koymamış bir peygamberi peygamber olarak seçerken Allah peygamberleri kimi zaman çok zengin bir kral insanı seçmiş kimi zaman işte Hazreti İsa Efendimiz gibi babası bile olmayan bir temiz kadından Allah hem mucizeyle yaratmış hem de onu peygamber takdir etmiş. Yani seçmiş. Çünkü ona Allah kendi sözünü ulaştıracak. O da Allah'ın sözünü, Allah'ın emirlerini, Allah'ın dinini insanlara aktaracak. Bugün son zamanlarda gerek sahabe efendilerimiz, gerek siyer, gerek sünnet, gerek hadis konusunda akıl bulandıranların önce mantık olarak bizim şunu yakalamalıyız ki bu konuda eliniz daha güçlü olsun. Peygamberi seçen Allah, peygamberin yanına koyacağı adamı seçmez mi? Yani... Peygamberi Allah seçmişse, dikkat edin peygamberler çoğu zaman akıl ve mantığa uygun bir konumda değiller. Haşa. Ne açıdan? Peygamberimize ne diyorlardı? Senden niye peygamber olsun ey Muhammed diyorlardı Efendimiz Aleyhisselam'a. E, Velid bin Mughire olmalı değil mi diyorlardı? Niye Velid'i söylüyorlar? Veya Sakif'in lideri olmalı değil mi diyorlardı? Taiflilerin lideri, çok üst kültürden bir adam, çok varlıklı bir adam, Sakif'in lideri. Velid bin Mughire onlara göre peygamber olacaksa bir adam velid olmalı diyorlardı. İnsan kendi aklıyla peygamber seçerse öyle olur. Ama Allah-u Şan akıl planında birçok dezavantajlar olan peygamber efendimizi ana yok, baba yok Mal varlığı yok. Bir kariyer dedikleri diploma şu bu yok. Hanımının evinde yaşayan bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eşinin evinde yaşayan Mekke döneminde sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o günkü Arap kültürüne göre, o günkü Arap toplumunun genel kurallarına göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yani işte Vasatın altında bir hayat yaşayan, ahlaklı, temiz, güzel huylu bir insan. Ama onlara göre peygamber nasıl bir şeyse, eskiden de öyleydi. Hepsinde öyle değil mi? اِذْ غَالَ لَهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَتَّقُ اللّٰهَ hazreti Nuh'u gönderirken Allah kardeşlerine, ben peygamberim diyordu. Onlar da yalanmıyorlardı. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, Senden önce gelip geçen peygamberler içerisinde yalanlanmamış bir peygamber yoktur diyor. Yani hepsini yalanlamışlar. Buna göre Allah peygamberini kendi iradesiyle seçmiş. Bu bunun delili oluyor. Peygamberi Allah seçmiş. Evet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne anası Mustafa dedi ne babası Mustafa dedi. Biz niye peygamberimize Muhammed Mustafa diyoruz? Seçildiğinden dolayı, sıfatından dolayı diyoruz Aleyhissalatu vesselama. Resulullah aleyhisselama Araplar Mustafa diye hitap etmediler yani. Mustafa seçilmiş tarafıdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İsimleşmiş ona sıfatı. Allah seçtiği için. Yoksa Arapların söylediği isim Muhammedül Emin'di o günkü cahiliyenin. Emin sıfatını onlar söylediler. Güvenilir insan. Dolayısıyla Allah peygamberlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil, nasıl kendi takdiriyle, kudretiyle, kendi iradesiyle seçmişse, o peygamberlerin yanına konacak, İşte siz ona havariler deyin, siz ona Hazreti Musa'nın yanındaki az bir, İsrailoğullarından Müslüman deyin. Siz ona ister Hazreti Davud'a iman etmiş Talud'un ordusu deyin. Siz ona ne derseniz deyin ama sonuçta Müslüman Nuh'un gemisine binenler deyin. Yine Allah'ın seçtikleri. Eğer seçen Nuh olsaydı, Müslüman'ı seçen Nuh olsaydı oğlunu seçerdi. Değil mi bir insan önce oğlunu kurtarmak ister? Hatta oğlum ya Rabbi diyor. Allah oğluna dua edince Nuh'u ikaz ediyor. Hazreti Nuh oğlu için dua etti. İçinizde hafız olanların olduğunu söyledi arkadaşlar bana. Dolayısıyla daha iyi eğer mealden de çalışmışsanız bilirsiniz Nuh. Dua edince Allah dedi ki ona hayır o senin ehlinden değil, o senin çocuğun değil artık dedi. Yani bir daha oğlum deme ona dedi. İman bağı koparıyor akrabalığı. Dolayısıyla seçseydi peygamber yanında duracak insanları, Allah'ın peygamberleri kendi iradeleriyle seçecek olsaydı Hazreti Nuh karısını seçerdi. Allah peygamberleri çeşit çeşit imtihan etmiş. Kimi peygamberin babası kafir, kimisinin anası kafir, kimisinin oğlu kafir, kimisinin hanımı kafir. Bunların hepsi bir imtihan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz edildiği Abese suresinde anlatılan Resulullah aleyhisselam şunlar bir Müslüman olsa diye gayret ettiği yine dini bir dava. Para kazanmaya gitmedi Resulullah Efendimiz. Bir, bir alkış almayacak, bir dünyalık bir sonucu yok ama Ebu Cehiller'den bir grubu özel bir mekanda toplayıp onlara din anlatmak üzere anlaştılar. Paat diye Abdullah İbn-i Ümmü çıkageldi oraya. Efendimiz de görmeyen bir adam, dikkat edin o kadar nazik bir insan ki Resulullah Aleyhisselam, o kadar kibar bir insan ki Peygamber Efendimiz. Yüzünü ekşitti ya. Görmüyor ki adam yüzünü ekşittiğini. Yani bir laf filan söylemedi. Bir laf sokuşturmadı. Yani ey Abdullah nereden geldin şimdi buraya? Çık filan demedi. Adama hissettirmeyecek bir hareket yaptı Resulullah Aleyhisselam. Bunu da Kur'an söylediği için söyleyebiliyoruz. Yüzüne ekşitti. Allah bunu da kabul etmedi. Peygamber Efendimiz'e sen ne bilirsin dedi. Kim temizlenecek? Kim öğütü alacak? Yani senin o toplan. Peygamberimizin derdi ne? Vesselamın. Peygamberimizin derdi, ya şu Ebu Cehil bir Müslüman olsa, Medine'ye hicrete gerek kalmayacak arkadaşlar. Yani Ebu Cehil gibi bir adamı İslam'a kazanmak çok mühim bir strateji. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendi akıl planında, kendi insan iradesiyle, çok samimi bir duyguyla, kendi kişisel hiçbir çıkarı olmayan İslam'ı tebliğ etmek için sadece müşrik liderleri topladığı bir toplantıya onlar demişler ki bu köleleri çok çok affedersiniz. Hani ayak takımı diyorlar onlar Bilal-i Efendimiz'e, Habab bin Eret, kadar parayla alıp sattığımız köleler bunlar diyorlar. Bunlar olmasın biz rahatsız oluruz dediler. Sadece bize anlat. Efendimiz de kabul etti. Yani dedi ki tamam ben onlara söylerim gelmezler misalen söylüyorum ben size özel bir mekanda tamam dedi sizinle toplanalım sadece anlatayım dinimi dediler ki tamam bir dinleyelim o arada işte Abdullah i̇bn Mümektum çıka geldi bir sorusu varmış adamcağızın mübarek radıyallahu anh iki gözü görmeyen bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında görmek istediği Müslüman olsunlar da İslam güçlensin İslam hakim olsun, bu iş tamama ersin diye gayret ettiği toplantıya Allah dedi ki bunlar senin yanında olmayacaklar. Yani sen ne yaparsan yap bunlar olmayacaklar. Onun için yüzünü ekşitme diyor, ikaz ediyor ve bilirsiniz hadisi şerifi ben mealen arz edeyim. Allah Resulü Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anhı nerede görse ''Ey Rabbimin beni kendisiyle ikaz ettiği adam'' diye çağırırmış. O da ona büyük bir madalya, büyük bir şeref olmuş yani. ''Ey beni Allah'ın kendisiyle ikaz ettiği adam'' diye seslenirmiş. Abdullah İbni Ümmü Mektum'a zaman zaman Resulullah, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani arkadaşlar, Peygamberi seçen Allah, peygamberin yanına koyacağı adamı da seçti. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu an tesadüfen peygamberin yanında bir adam değildir. Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Hatice radıyallahu anha gibi Sümeniye annemiz bunlar kendi rolünün adamlarıydılar. Allah son dini insanlığa gönderiyor. Bunları tesadüflere bırakmaz Allah. Dolayısıyla kardeşlerim bizim hem itikadımızda hem de okuduğumuz temel eserlerde bunların yaşantılarına bakınca da bunu kokluyorsunuz. Mesela bir Hazreti Ebu Bekir var. Adı ister Atik deyin Hazreti Ebu Bekir'e ister Abdülkabe deyin. İster Osman'ın oğlu deyin, ister Ebu Kuhafe'nin oğlu deyin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Ebu Bekir de biliyorsunuz Bekir diye bir oğlu filan yok Hazreti Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'in nereden ona kaldığı da çok alimler tartışmışlar, çok net bir bilgi de yok. Ama ne oğlu ne künyesi yani ama adının önüne geçmiş. Peygamberimiz ona Abdullah demiş, Hazreti Ebubekire Abdullah kötü bir isim değil. Abdullah dendiği halde, Abdullah dememiş sahabeler. Sonra ona Atik demişler. Yani ilk Müslüman olan, ilk öne geçen, en eski Beytül Atik var ya, eski ev, ilk ev. İnne evvele beytin buvi alinnase atıf. Hazreti Ebubekir'e de Atik demişlerdir. Atik'in hür olmak, serbest olmak, bağımsız olmak gibi manaları da var malumunuz. Ama Hazreti Ebubekir kalmış adı. Ebubekir Efendimiz radıyallahu an çok zengin İslam'a girdi. Tüccar, varlıklı. Efendimizden iki yaş küçük yaşça. Yani Resulullah'la çocukluk arkadaş aynı zamanda hemen hemen aynı mahallede büyümüşler. Allah Resulü'nü çok yani ta küçüklüğünden tanıdığı için Hazreti Ebubekir'in imanı bizim ehli sünnet itikadımızda en sağlam imandır. Bir insanın iradesiyle çalışarak kazanacağı en güçlü iman Ebubekir'deki imandır Hazreti Ebubekir. Bunda çok eski tanımasının çok etkisi vardır. Resulullah Aleyhisselam'ı çocukluğundan tanıyor. Gençliğinden tanıyor. Yani bir de Allah bizim itikadımıza göre peygamberleri günahkar insanlardan seçmedi. İsteseydi yani günahı olan insanlardan da peygamber yaratırdı. Ama evliya çıkmış veliler. İçkiçiğin sarhoştan evliya olmuş. Bişri Khafi rahmetullahi aleyh. Zilzurna sarhoş bir zamanlar. Eşkıyadan Sayabildiğiniz kadar sayın. Eşkıya Haydut Çete Reisi Fudail bin Yaz adını bilirsiniz. Adam eşkıya başı ya. Şakiki belhi adamın adı üstünde Şakik zaten. Siyancı, çeteci. süfyan içinde aynı şeyler söylenir. Şimdi böylelerden Allah salih kul çıkarmış. Yani en kötü görünen şeyin içinde bile bir cevher var. Ama böyle insanlardan peygamberi yaratmamış. Bir zamanlar içki içmiş de sonra peygamber olmuş, tevbe etmiş. Yok öyle bir adam. Bir zamanlar işte haydutluk etmiş, affedersiniz. Bir zamanlar şunu etmiş de, sonra Allah ona tevbe nasip etmiş de peygamber olmuş. Böyle bir adam yok. Peygamberlerin seçilmiş kul olduğunun bir delili de budur. Öyle yaratsa biz itiraz mı edeceğiz Allah'a? Haşa. Ama bu Peygamberler seçilmiş olduğu gibi, peygamberin yanındaki insanlar da seçilmiş birebir. Niye? Onlar çok önemli bir damar. İnen Kur'an'a şahitler, inen kitaba şahitler. Peygamberlerin yanında duran insanlar, peygamberi aynı ömür içinde yaşayıp, onun dinine iman etmiş insanlar, diğer insanlarla bir farklılığı var. Yani bu çalışmanın içinde başlangıçta vardılar. Bir rivayet değil. Ben şundan duydum değil yani. An-Ebi Bekir'in nesli değil bunlar. Bunlar bizzat Kâle Resulullah diyen adamlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir'in mesela öne çıkan tarafı bu mübarek bir defa çok zengin geliyor İslam'a. Varlıklı. 25 civarında insanı İslam'a girmesine vesile olduğunu okuyoruz. Bunlardan birçoğunu parasıyla veyahut da kendi kölesiyle takas ederek yani sonuçta avuç dolusu altın ödeyerek kurtararak onları Müslüman yaptıklarını görüyoruz. Hazreti Ebubekir trilyonlarla İslam'a girmiş ama Dünyadan göçüp giderken beş varasız can vermiş. İslam Hazreti Ebubekir'in malına mal katmamış. İslam Hazreti Ebubekir'in servetine servet katmamış. Allah vermiş bu dağıtmış. Allah vermiş bu infak etmiş. Allah vermiş bu yolunda harcamış Hazreti Ebubekir. Bir insanda nefis, bir insanda hanım, bir insanda çocuklar. Hazreti Bekir'in çocuklarına bakın. Nerelerde vefat etmişler? Muaz bin Cebel, hakikaten Resulullah'ın yanında tesadüfen mi durmuş olabilir? Haşa. Adamın mezarı Ürdün'de, hanımı Medine'de, oğlu Ahlat'ta. Abdurrahman bin Muaz bin Cebel Bitlis'te yatar. Eve bak eve, evin duvarının biri Medine'de, bir tarafı Ürdün'de, bir tarafı Bitlis'te. Sizin hiç bu kadar büyük eviniz oldu mu? Bir eve bakın. Allah Resulü'nün yanında duran insanlar sallallahu aleyhi ve sellemin bu dinin canlı şahitler olduğu için inen Kur'an'a, Cebrail aleyhisselamın mekanlarına girdiği Kur'an'a inandığınız gibi inanmak zorundasınız. Niye? E Kur'an bir yere indiyse o indiği yerde bir sahabe vardı zaten veya sahabe o şehirdeydi. Bazen Resulullah aralarındayken vahiy geldi. Düşünsenize Fetih Suresinin nazil olduğu hali. Hudbiye'den dönüyorlar, sinirler gergin. Hazreti Ömer Efendimiz milleti bir hiddetlendirmiş. Kabe'nin dibine kadar gidip umre yapamadan dönünce, hırsını alamamış Hazreti Ömer kabına sığmayan bir adam radiyallahu anh peygamber efendimize hayatı boyunca pişman olacağı ağır bir laf söylüyor. Sen peygamber değil misin ey Muhammed diyor. Efendimiz aleyhisselam genç bir kıza hani iftira atarsın da utanır ya öyle kıpkırmızı olmuş Resulullah. Utanmış. Hazreti Ebubekir'e soruyor. Diyor ki Şuna söyle ben Allah'ın peygamberi değil miyim? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de vallahi sen Allah'ın peygamberisin dedi. Hazreti Ömer hızını alamamış. Dedi ki ey Muhammed öyleyse dedi sen bize dedin ki ben rüya gördüm. Hani lagat gad sadakallahu rasulehu rü'yâ <gülüyor> bil haqqı le tedhulünnel mescidel haram Allahu aminin Hiçbir korku duymadan Kabe'ye gireceksiniz. Allah'ı zikredeceksiniz. Saçlarınızı kazıtacaksınız erkekler. Ve mukassırin hanımlar da saçlarını makasla kısaltacaklar. Hani bunları söyledin? Hani rüya görmüştün? Hani biz Kabe'yi tavaf edecektik? Şimdi dönüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ben size bu sene demedim ki dedi. Allah bana bu müjdeyi verince ben yola çıktım. Benim vazifem bu. Allah bana bir şey bildirince ona hemen iman edip onun gereğini yerine getirmek. Allah bana bunu gösterince ben sizinle geldim umre yapmak üzere. Ama burada başka bir fotoğrafla karşılaştık. Adamlar tedbir almışlar. Biz ihramlıyız. Hepsi ihramlı. Saçını yolamıyor adam. Nasıl savaşacak? Hepimiz ihramlıyız. 15-20 gündür bitmiş sahabe zaten. Onlar insan yani sonuçta. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki o yolculukta biz dört kişi sırayla bir deveye bindik diyor. Nasıl yorgun bir yolculuk. Şimdi millet otobüste gidiyor Mekke'den Medine'ye arkadaşlar. Otobüsün tekeri batlıyor iki saat güneşin altında otobüsün içinde bekliyor da hacının ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Yani Resulullah Efendimiz bugün Umre'ye hacca gidelim deseydi herhalde bugünkü Müslüman derdi ki Ya Resulallah oteller Kabe'ye yakın mı? Otobüslerde klima var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dört deveye sırayla bindik diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Hazreti Peygamber Müslüman'ın burnu kanamasın diye bir anlaşma yapmış. O da zor uğraşmış yani. Mekkelileri ikna edene kadar, Efendimiz ne kadar uğraşmış, elçiler göndermiş, Mekke'den gelen elçilerle konuşmuş, biz Kabe'yi sadece ziyaret edeceğiz, çok mantıklı izahlar yapmış. Mekkeli müşrikler de korkmuşlar, olan bizden de adam ölecek, bunlardan da neyse gene bizim bir erkekliğimiz tutsun, bizim sözümüz olsun, bunlar buradan geri dönsünler. Bütün Arap alemi görsün ki Mekke yönetimi güçlü. Hava atmak başka bir şey değil. Bildikleri hava atmak. Efendimiz Aleyhisselam'ın derdi hava atmak filan değil ki haşa. Seneye üç gün izin verdiler. Söz verdiler yani anlaşma gereği. Gelecek sene gelin, üç gün Mekke sizin dediler. Ama şimdi buradan geri döneceksiniz. Bütün Araplar görsün dediler. Muhammed ve adamları geldiler Aleyhisselatü Vesselam. Buradan döndüler. Evet bu oldu. Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki Ömer bak seneye üç gün Mekke bizim. Yani Allah benim rüyamı çıkardı. Fakat bu sene değil. Hazreti Ömer Efendimiz öyle sinirlenmiş, öyle hiddetlenmiş ki radıyallahu anh çekti çadırına girdi. Hani sessiz oturmayla mı filan diyorlar ya şimdi. Pasif protesto diyorlar ya şimdi. Hazreti Ömer çadırlarına girdi. Hazreti Ömer girince diğer sahabeler de çadırlarına girdi. Ama anlaşma yapılmış. Kurban kesilip orada ihzar var, engelleme var. Orada kurban kesilip, saçlar tıraş edilip orada ihramdan çıkılması lazım. Şeriata göre bir ibadet de başlamış yani umre. ibadeti başlamış. Umre biliyorsunuz Medine'nin ihramı, Medine'nin 10 kilometre dışında Zülhüleyfe'de başlıyor. Adamlar 420 kilometre ihramlı gelmişler ve 20 gündür ihramdalar. Hadi kadınlar için ihram çok zor bir şey değil fiilen ama erkekler için çok zor. Bir altınızda bir bez üstünüzde bir bez sarılmış hani ihram bezi diyelim. Çok zor. Su nerede? Yemek nerede? Dolayısıyla sahabe efendilerimiz radıyallahu anh, insan bunlar. Hazreti dönerken Hazreti Ömer ve Hazreti diğer Peygamberin ashabı Resulullah dedi ki Kurbanlarınızı kesin gideceğiz biliyor musunuz kimse çıkıp kurbanını kesmedi Efendimiz üç defa yan vardı sallallahu aleyhi ve kimse çıkıp kurban kesmedi Resulullah Efendimiz telaşlandı korktu ashabına bir bela inecek bu kadar çileyi çektiler, bu kadar hicretin altıncı senesi, peygamberliğin on dokuzuncu senesi. Yani bu kadar çileyi çekmiş insanlar bütün amelleriyle helak olabilirler. Allah lanetlediği kavimler yok mu? Başlarına bir bela gelir peygambere itaatsizliklerinden dileye korkmuş Resulullah. Çadırında böyle fırfır fır dönüyor Efendimiz. Ümmü Selem annemiz Resulullah'ın yanındaymış. O yolculukta Ümmü Seleme validemiz radıyallahu anh'a diyor ki ya Allah sakin ol sana ne oldu niçin telaşlısın böyle böyle diyor. Ümmü Seleme şunlara bak başlarına ne geleceklerinden haberleri yok. Allah'ın benden önceki peygamberlerine yaptığını bunlara da yaparsa bunlar helak olurlar. Bunlar benim arkadaşlarım bunlar benim en zor günlerde yanımda durmuş çilekeş insanlar. Bütün amelleriyle helak olurlar. Peygamber'e itaat. Ümmü annemiz, bak peygamberin akıl edemediğini bir kadın akıl edebilir mi? Evet eder. Allah peygamberine bir şeyi bildirirse mucize de gösterebilir. Allah hiç aklımıza gelmeyen bir şeyi de peygamberimiz ilk ortaya koyabilir. Ama bazen de peygamber efendimiz bu haldeyken Hazreti, Ümmü Seleme peygambere akıl vermiş istişarede. Ne demiş? Ya Resulallah onlar şimdi sinirli. Hazreti Ömer ortalığı şey yaptı ya ateşlendirdi. Şu anda sinirli. Sen onlara hiç muhatap olma. Çık tekbirini getir kurbanını kes. Berberini çağır tıraş ol. Benim de kurbanımı keselim. Benim de saçımı sen kes. Ondan sonra biz binelim develere gidelim, gelirlerse gelirler, gelmezlerse ne korkuyorsun? Sen peygambersin, Allah sana başka bir ümmet verir. Resulullah Efendimiz nasıl ferahladı, nasıl rahatladı? Ne güzel bir akıl. Efendimiz çıktı tekbir getiriyor, yüksek sesle, kurban tekbiri. Sonra kendi kurbanını yatırdı, ihramlı ya Resulullah Efendimiz, hepsi ihramlı yani kurbanını kesiyor. Çadırlar açıldı. Çadırlara girdiler ya. Peygamberimize ses vermiyorlar ya. Çadırlardan bakıyorlar. Resulullah ne yapıyor efendimiz Aleyhisselam? Kurban kesiyor. E kurban kestikten sonra ne olacak? Araplar Hazreti İbrahim'den beri hac ibadetini biliyorlar. Yani ne olacağını biliyorlar, fıkhını. Çünkü bizim hacımızla Ebu Cehil'lerin hacı arasında Birkaç fark vardır. Yani şirk dışında şekil olarak birkaç fark var. Kabe'ye aynı yedi kere dönüyordu Ebu Cehil. Hem de hacer Lesbet'i sola alarak aynı. Yedi kere dönüyordu bir tavaf yaptım diyordu. Biz de öyle diyoruz. Tabii biz Allah rızası için diyoruz. Onlar putlara taparak yapıyorlardı. O ayrı yani şirk ayrı. E şeytan Ebu Cehil Mina'da taşlıyordu. Biz de orada taşlıyoruz. Ebu Cehil şeytan taşlıyor. Komikliğe bakar mısınız? Evet, Arafat vakfesine çıkmıyorlardı, Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı. Arafat harem dışı diyorlardı. Bizim haccımızla Ebu Cehiller'in haccı arasında iki temel fark. Vakfenin farz olanını biz Arafat'ta yapıyoruz. Onlar kendilerine farz olan vakfeyi Müzdelife'de yapıyorlardı. İki, onlar haccın farz tavafını kadınlar gece erkekler gündüz çıplak yapıyorlardı. Hazreti Adem'le Havva'ya güya benzemek kastıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 9. yılı farz olan haccı Hazreti Ali Efendimizi de Hazreti Ebubekir'in arkasından göndererek bu seneden sonra bir daha asla çıplak tavaf yapılmayacak kıyamete kadar bitmiştir bu iş. Bu bir şirk adetidir dedi ve haccın içindeki Hazreti İbrahim'den beri gelen o hacı yeniden aslına çevirdi Resulullah Aleyhisselam. Hazreti Ömer ve diğer ashabın tamamı kardeşlerim kimse kurban kesmemişti. Efendimizin kurban kestiğini görünce herkes birbirine baktı. İyi e şimdi ne yapacağız Resulullah? Gidecek şimdi. Kurban kestikten sonra tıraş, tıraştan sonra yallah anlaşma öyle gidiyor Medine. E biz ne yapacağız şimdi? Herkes Ömer'e bakıyor Hazreti Ömer'e. E Hazreti Ömer'in B planı yok ki. O anda sinirlenmiş Hazreti Ömer Efendimiz zoruna gitmiş. Yani Kâbe kâfirler hava atıyorlar ya. Biz buradan döndeririz adamı. Buradan çekip gideceksiniz. Onların o kafirlerin Müslümanlara tahakkümüne hazmedememiş. Hazreti Ömer'in de nefsine ait bir şey yok yani. Hazreti Ömer'in itaatsizliği diyelim o andaki kendisi için değil yani, para pul için değil. Dinin, şeriatın, İslam'ın hürmeti adına efendimize diyor ki hani bu sene tavaf edin, hani biz bu sene Kabe'ye girecektik. Rüya görmüştüm. Ben bu sene demedim dedi Allah Resulü. Ben Kabe'ye gireceğiz dedim. Bak Allah rüyamı çıkardı. Adamlar elleriyle imzaladılar. Seniye bizi Kabe'ye kabul ediyorlar. İşte kardeşlerim galiba 80 kilometre geri dönüş yolunda 80 kilometre hiç konuşmadan geldiler. Fetih suresi orada, o yolda indi. O fetih suresinde Allah Resulü'nün yanındakilerin özellikleri de anlatılıyor. Son ayet. Tam bir mükafattır, tam bir ödüldür, son ayet. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ve'llevîne mahu eşidde, onun yanındakiler yani ashab-ı kiram efendilerimiz ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlar da diyebiliyoruz. Müfessirlerimiz öyle söylüyor. Kıyamete kadar gelecek müminler de şiddetlidir. Al küffâr, kafirlere karşı ruhamma'u beynehum ve kendi aralarında çok merhametlidir, affedicidir. Bizler, ashab-ı kiram efendilerimize bakarken, radıyallahu anhum Peygamberimizin yanına, Resulullah'ın yanına rastgele konulmadıklarını anlayacağız. Artı bunların arasında da derece farklılıkları elbette ki var. Yani yine bizim inancımıza göre aşere-i mübeşşere dediğimiz önce Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum bunlar ashabın en üstünleridir diyor İslam alimlerinin büyük çoğunluğu. Sonra Hazreti Peygamberin ilk iman ettiğinde ona iman eden, İmanda öne geçenler, Mekke döneminde, Hicretten önce Müslüman olanlar, yine derece derece işte şu tarihte Müslüman olanlar. Çünkü Mekken'in fethinden sonra da artık daha bir şey başlıyor, bölük bölük. Verayet el-nasaya duhlu nafidinillahi safası başlıyor. Artık bir bir uğraşmayacaksınız. Bölük bölük insanlar gelecek. Bölük bölük. Peygamber Efendimiz bir Bilal'i Habeşi için emek sarf etmiş. Bir kişi için. Fakirdir, ne işe yarar filan yok. Biz genelde insanlara son devirin Müslümanları yeniden cahiliye adetlerine döndük. Çok farklı farklı. Mesela insanları sıfatlarına, makamlarına, derecelerine göre itibar etmeye başladı. Müslümanlar, cemaatler filan da böyle yani. Birçok Müslümanlarda bu arızalar başladı. Hepimizde yani nefsimi başa alarak söylüyorum. E niye? Bakıyorsun Allah Resulü Bilal-i Habeşi ile uğraşmış. 23 yılını vermiş Resulullah Bilal'in üzerine. 23 yıllık emek vermiş. Bundan ne olur ki dememiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Bilal Efendimiz o günkü Mekke halkının anlayışına göre Hani onlar kafirler, insan kölelere, zencilere hiç adam gözüyle bakmıyorlar. ya. Bundan ne olur bu kim ki filan? Efendimiz bir peygamber olarak bu Müslüman'a 23 yılını vermiş. Abdullah ibn Mekdum, Abdullah ibn Mesut, radıyallahu anhum diğerleri yani. Efendimiz Habab bin Eret'e, Habab bin Eret gibi bir insandan, bir demirci ustasından. Kur'an öğretmeni çıkartmış Resulullah Aleyhisselam. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olayda Hazreti Ömer'in bacısının evinde onlara Kur'an okuyan öğretmen Habbab bin Eret'ti. Buradan görüyoruz ki Habbab bin Eret Resulullah dönemi Kur'an kursu öğretmeni. Radıyallahu anh. Efendimiz onların yani bu kim ki bu kim ki dememiş zengin Hazreti Ebu Bekir A protokol Diyelim en üst makamda ağırlanacak bir aziz insan Mekke müşrikleri bile saygı gösteriyor Hazreti Ebubekire. Hatırlayın Habeşistan'a hicret etmek istedi Hazreti Ebubekire Efendimiz. yükünü sardı devesine gidiyor yoldan kim dönderdi Hazreti Ebubekiri bir kafir olan İbn Duhunne İbn Duhunne Hazreti Ebubekire baktı ki gidiyor kafir İbn Duhunne hiç Müslüman olmayacak. Dedi ki nereye gidiyorsun? Dedi ki Mekke'de bize dirlik düzen bırakmadınız. Allah Resulü de bize Habeşistan'a hicretin kapısını açtı. Orada İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz bir huzurlu bir ortam varmış. Oraya gidiyorum dedi. İbni ne dedi ki senin gibi şerefli adamlar Mekke'yi terk ederse Mekke'nin itibarı sarsılır. Yani senin gibi varlıklı, hayırsever, akrabalarına el uzatan, merhametli, adaletli konuştuğu zaman yalan söylemeyen bir tüccar buradan kaçıyorsa buraya gelenler buradan korkmaya başlar. Haydut çok çünkü. Hazreti Ebu Bekir gibi böyle dürüst tüccarlar sayesinde Mekke cazibesini koruyor. Yoksa Ebu Cehil gibi Asbin Vail gibi hırsız haydutlar tek kale olursa kimse gelmez Mekke'ye. İbnu Dugun ne merhametli bir kâfir. Mekke'ye acıyor adam, diyor ki sen gidersen adam Müslümanlık filan derdi yok. Hazreti Abu Bekir'in dinine hiç girmeyecek, kâfir olarak ölecek İbnu Dugun ne? Adam dedi ki sen gidersen Mekke'de senin gibi şerefli bak öbürleri gitmiş hiç umurunda değil. Buna sahip çıkıyor, gitmedi, geri getiriyor ha Mekke'ye. Diyor ki, bak Ebu Bekir'i rahatsız etmeyeceksiniz. Bırakın onu bana bağışlayacaksınız. Ebu Bekir'in zimmeti bendedir diyor. Ebu Cehil diyor ki bir şartla kabul ederim. Bak Ebu Cehil de kabul ediyor. Bir şartla diyor. Bir daha diyor açıktan Kur'an okumayacak diyor. O namazı mıdır, mamazı mıdır dışarıda kılmayacak diyor. O öyle Muhammed'e inen ayetleri öyle okuyor ki karılarımız kızlarımız İslam'a girecek diyor. Adamın korkusuna bak. Hazreti Ebu Bekir'in okuduğu Kur'an'dan Ebu Cehil korkmuş. Biz Samedi son ayar açıyoruz. Neredeyse oynayacak gençler. Bize eğlence malzemesi olmuş dini merasimler. Bir gece kutlu doğum programına gidiyor bir seneyi temizliyor vatandaş. Tamam diyor geçtik köprüyü, dindarlık bu kadar. Hazreti Ebu Bekir'i Mekke'ye kabul ederken Ebu Cehil şartı bu, namazını diyor, o Kur'an'ını içeride oku diyor. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki kabul ederim pazarlık ediyorlar. Kabul ederim evimde okurum ama avlum da evimin içindedir, avluma da çıkarım orada dokuruma diyor. Hazreti Ebubekir avlusunda Kur'an okuyor. Hazreti Ebubekir öyle Kur'an'dan etkilenirmiş ki her ayet ne anlatıyorsa Hazreti Ebubekir'in şekli ona dönermiş. Yani mesela şimdi kainat kar yağınca kışın şeklini alıyor. Yapraklar dökülüyor. Ağaç kuru bir dala dönüyor. Yaz gelince yerden taşın dibinden çayır çimen bitiyor. Tıpkı kainat gibi okuyorlar Kur'an'ı, Hazreti Peygamber'in ashabı. Okunan ayet neyi anlatıyorsa o şekle giriyor sahabe, doğal olarak. Hazreti Ebu Bekir de öyle Kur'an okurmuş ki içli, öyle etkilenerek Kur'an okurmuş ki, Ebu Cehillerin, ukbelerin, o utbelerin kızları, gelinleri, Yenleri, halaları, teyzeleri gelirmiş. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in evi bugünkü Mekke'deki Hilton Otel'inin olduğu yer. Şöyle çıkarmış evinin şöyle duvarı varmış Hazreti Ebu Bekir'in dış, dış duvarı. Duvarına kadar çıkarlar böyle göbekleriyle sarkarlarmış Hazreti Ebu Bekir'e bakmak için. Öyle Kur'an okurmuş ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Etkilermiş onlarla beraber ağlarmış Mekkeli müşriklerin kadınları, kızları. Hazreti Ebu Bekir ile manayı anlıyorlar tabii. Öyle de içli okuyor ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an. o Mekkeli müşrikler sanki hani biz film seyrederken o biri bağırınca suratımız kırışır işte bir şey olunca geriliriz oturduğumuz yerde adrenalin artar küt küt küt küt, küt kalbimiz korkar böyle falan onu yaşarmış Kur'an okurken adam. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz. Ve onu seyreden müşrikler de o hale girerler. Onlardan çoğu Müslüman olmuş işte. Misal ne hocam? Misal Ukbe ibn-i Muayit'i biliyorsunuz. Kim bu adam? Resulullah'ın ensesine devemettiği koyan adam. Bunun kızı Ümmü Gülsüm Müslüman olmuş. Kim başka? Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe. Ben size soruyorum şimdi. Sabahtan akşama kadar peygambere sövülen bir evde bu kızlar nasıl Müslüman oldular? Bu çocuklar nasıl Müslüman oldular? Öyle kadınlara filan sohbet, muhbet de yok öyle. Yasak. Mekke döneminde kadın öyle mahrum ki şimdi elhamdülillah kadınlar kulübü var, kadınlar odası var, kadınlar Kur'an kursu var. Herkesi rahat. Şimdi biz varlığın Ecrini, varlığın mükafatını, varlığın kadrini, varlığın imtihanını veremiyoruz. Yokluğun imtihanı zordur biliyor musunuz arkadaşlar? Sözü gelmişken söyleyeyim. Sizler ilerleyeceksiniz, yaşayacaksınız. Dine çeşitli alanlarda belki kendi çapınızda hizmet edeceksiniz. Hazreti Peygamberden bu tarafa yokluğun imtihanı daha kolaymış. Varlığın imtihanı gerçekten zormuş. Müslümanlar varlığın imtihanında kaybettiler. Bugün ilim tahsil edenler, bugün Müslümanlara kendilerini faydalı olmaya adamış insanlar varsa içinizde, siz ne edin edin, ben kendi adıma söylüyorum biz bulamadık bunu, varlığın imtihanına dayanacak adamlar nasıl yetiştirilir bunun formüllerini arayın. Hani Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e söylemiş ya radıyallahu anha. Hazreti Ömer bir gün gelmiş ki Efendimiz kumun üstünde yatıyor mescitte. Hazreti Ömer cezbeli bir adam. Yani içi dışı bir bir adam. Bir de Hazreti Ömer severken de terazi kullanmamış, kızarken de terazi kullanmamış. O ne demek hocam? Ya şimdi Efendimiz diyor ki bu Bedir esirlerini ne yapalım? Ne dersiniz? Hazreti Ömer ne diyor? Keselim ya Resulallah diyor. Aklına ilk gelen şey bu olur mu adamın? Hazreti Ömer'in aklına bu gelir. Niye? Hak bu hak. Sonradan Hazreti Peygamberle Hazreti Ebubekir'i ağlarken gördü Hazreti Ömer. Resulullah'la Hazreti Ebubekir oturmuş ağlaşıyor. Bedir Savaşı'ndan bir iki ay sonra belki. Hazreti Ömer geldi dedi ki ya Resulallah sizi etkileyen ney bana da söyleyin ben de gözyaşınıza ortak olayım. Ömer, Ömer dedi. Allah kitapta öyle bir ayet indirdi ki az daha mahvolacaktık. Esirleri fidye karşılığı serbest bırakmalarına Allahu Teala ikaz gönderdi peygamberimize. Meğer Ömer'in dediği doğruymuş. Meğer Ömer'in dediği doğruymuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dedi ki Ömer şu inen kitapta Allah yani Abdullah İbni Ömer aktarıyor bunu oğlu. Babamın diyor şöyle bir şey düşünüp de ona ters bir ayet inmedi diyor. Hep Ömer'in kalbindeki rızaya uygun ayetler. Ömer hep haktan yana durmuş. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir Efendimizin teklifini kabul etmiş. Hazreti Ebu Bekir nasıl bir insan? Denge insanı, denge. Demek ki bir toplumda böyle adamlar lazım. Hazreti Osman nasıl bir insan? Radıyallahu An? Mekke müşrikleriyle konuşmaya adam gönderecek Resulullah. Dedi ki, peygamberimiz diplomatik nezakete uygun davranıyor. Resulullah çok kibar çok kibar bir insan ne yaptı? Ömer sen git dedi. Niye? Hazret Ömer'in sülalesi, adi oğulları Mekke'de dış ülkelerle yapılan görüşmelerdeki diplomat görevi bunların sülalesi. Her sülaleye bir görev vermişler. Hazret Ömer'in sülalesi diplomasi, büyükelçilik. Mesela Abduddar oğulları, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in sülalesi, İbne Ebi Talhalar var ya, o sülale Mekke'nin sancağını taşıma sülalesi. Peygamberimiz Bedir'de ve Uhud'da Musab bin Umeyr'e özel bir torpille vermedi bayrağı. Mekke'deki Hazreti İbrahim'den beri gelenekleşmiş sülalelere görev verme işine peygamberimiz saygı gösterdi. Musab bin Umeyr Abdüdağroğullarındandı. Mekke kafirlerinin bayrağını da Abdüdağroğulları taşıyordu. Hazreti Ömer'e teklif etti Resulullah. Git Mekkelilerle görüş bizim adımıza. Mekkelilere Hazreti Ömer yani biz savaşmaya gelmedik. ihramlıyız Hudeybiye'de. Hazreti Ömer gitmedi. Niye gitmedi Hazreti Ömer? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani hatam etti haşa. Yok Resulullah doğru olanı yaptı. Ama Ömer de doğru olanı yaptı Hazreti Ömer. Niye? Beni gönderme ya Resulallah dedi. Niye? Ben sinirli bir adamım. Ben kavgacı bir adamım. Bunlardan çok adam öldürdüm savaşlarda. Beni görünce bunlar bana asla bu konuyu, görüşmeyi bırak kavga çıkarırlar. Ben de sinirli bir adamım. Ters bir laf söylerler. Son lafı en başta söylerim. Daha başlamadan biter görüşme. Yani senin arzu ettiğin sonuç çıkmaz buradan ya Resulallah. Beni gönderme dedi Hazreti Ömer. Bak yani demedi ki sus ben peygamberim ben ne dersem o olur demedi Allah Resulü. Hmm demedi Resulullah Aleyhisselam. Adam şimdi bana diyor ki filan mübarek var ya ha ben diyor ne yaparsam biliyor diyor. Yok böyle bir mübarek. Allah böyle bir adam hiç yaratmadı. Ne peygamberlerin içinde ne velilerin içinde. Yok böyle bir adam. Evliyanın kerameti var. Hak. Peygamberlere Allah'ın mucizesi hak. Ama bunlar hep Allah'ın izin vermesiyle ve Allah'ın izin verdiği kadar ve Allah'ın izin verdiği zaman kadar. Bir an hissedebilir bir insan. Bir an. Bu kerameti bazen veli insan gösterdiğini ya da onun keramet olduğunu bilmez bile çoğu zaman. Bir tevafuk gibidir o. Ama şimdi bir şey yarışı böyle, 21 kupona evliya yetiştiriyoruz. Bir acayip olmuşuz. Kardeşler buna ihtiyacı yok. Bak ben hep söylüyorum, bunu televizyonda da söyledim. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin böyle hokkabazlıklara hiç ihtiyacı yok. İmam Rabbani Hazretlerinin böyle numaralara hiç ihtiyacı yok. Peygamber Efendimiz... Hazreti Ömer'i gönderdi, Hazreti Ömer gitmedi. Açık, sahih bir olaydan bahsediyorum. Dikkat edin. Devemi kaybettim diyen adama, ben devenin yerini bilmem dedi Resulullah. Buhari'den bir hadistir bu. Ben bilmem dedi. Adam cahil bir bedevi. Sen peygamber değil misin dedi. Aklındaki peygamber adamın her şeyi bilen. Yok dedi. Allah bildirirse bilirim. Allah'ın bildirmediğini bilecek değilim. Peygamberimiz şu bardağın içindeki su gibiydi arkadaşlar. Dışından bakınca içi görünürdü, içinden bakınca dışı görünürdü. Hiç numara yapmadı. Dikkat çekmek için hiç konuşmadı Resulullah. Yani slogan bir cümle bulayım da insanlar vay be bunu hiç kimse akıl edemedi desinler diye Resulullah hiç konuşmadı. Allah ne bildirdi, ne hissettirdi, ne söyledi o kadar. Bilmediğini bilmiyorum derken Efendimiz bildiğini bildiği gibi anlatır gibi söyledi saklamadı yani. Mesela şöyle etmedi adam deveyi sorunca şöyle bir gömzünü yumup hmm, hmm, filan etmedi yani. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bilmiyorum dedi. Allah onu bana bildirmedi dedi. Bilmiyorum diyen peygamberi Allah aynı meclis içinde daha adam gitmeden Cebrail'i gönderdi. hadisi şerifin devamı. Ben hikayeleştirerek anlatıyorum. Belki birçoğunuz biliyorsunuz bu hadisi. Adam daha gitmeden Cebrail adamın devesinin yerini söyledi Resulullah'a. Dedi ki Resulullah dur dur adama buyur. Şimdi Allah bana haber gönderdi dedi. Şimdi Cebrail haber getirdi. ha Senin deven filan vadide ağaca dolanmış yuları. Orada bekliyormuş filan vadide. Gitti ki hakikaten Resulullah'ın dediği yerde. Allah peygamberini varlıkla da denedi, yoklukla da denedi. Varlığa şükrettiğin gibi yokluğa da şükredeceksin. Varlığın da sahibi Allah, yokluğun da sahibi Allah. Onun için şimdi adam bana diyor mesela 24 saat ne yapsam biliyor mübarek diyor. Bir insana bu sıfat verilmez Müslümanlar. Kardeşler bunu hiç kaçırmayın elinizden. Tuttuğunuz ipin bir ucu hep bu olsun. Allah hiç bir kuluna böyle bir yetki vermedi. Efendimiz Mekke'den Medine'ye kim götürdü Resulullah'ı? Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte Abdullah İbnü Raykit adında bir kâfir. Hiç Müslüman olmadı bu adam. Abdullah İbnü Raykit. Peygamberimizi Mekke'den Medine'ye götüren yol ustası. Yani bugünkü tabirle navigasyon cihazı. Rol gösterici. Sağa döndedi Rasulullah, Resulullah, sağa döndü. Adam sola döndedi, dedi, sola döndü. Yüz metre gitti dedi, yüz metre Adam ne dediyse onu yaptı Resulullah. Ben peygamberim. Rabbi, yolda senin yolun, hicret ediyoruz. Gönder Burak'ı. Bir dakikada geçelim Medine'ye. Yapamaz mıydı Allah? Yapardı. Bir buçuk yıl önce geldi işte Niktek'im. Burak bir buçuk yıl önce geldi. Semaya çıktı. Kudüs'e gitti. Refrefle semaya çıktı. Evet. Miraca iman ediyoruz. Evet, aynı peygamberini Allah yerde bir müşri'in peşinde niye yürüttürdü? Sekiz gün yol gittiler, belki yedi gün. Adam ne mucizeler gördü? Heybesinde putlar. Hazreti bu bekirle Rasulullah şurada namaz kılıyor. Bu adam şuradaki heybeden putları çıkardı, putlara tapıyor. Sekiz gün. Hazreti peygamber demedi ki. E Ebu Bekir başka bir adam mı bulamadın? Bu kavuru nereden buldun? Parayı da bunlara vereceğiz, iki deve. Ebu Cehil üstelik bu adam peygamberimiz mağaraya gitmeden anlaşılmış. Hazreti Bekir'e diyor ki bize bir yol ustası, iki de deve satın al gündüzden. Akşamda çıkacaklar. 3 gün sonra gelsin adam, Sevr Dağı'nın arkasından bize altın götürsün gece. Adam biliyor peygamberimizin Sevr Dağı'nda saklandığını. Bu müşrik İki deve Ebu Cehil ilk gün Hazreti Peygamber'i bulamayınca Medine yolunun üç günlük araziyi delik deşik taradılar. Bulamayıp çılgın gibi Mekke'ye dönünce yüz deve vaat etti. Yüz deve Ebu Cehil ölüsüne ya da dirisine benim peygamberimi bu gavur satmadı biliyor musunuz? Yüz deveyi işittiği halde iki deve alacak ya peygamberimizden. Yüz deveyi duydu, satmadı Resulullah'ı. Bu gavur, kafir. Adamdaki dürüstlüğe bak. Demek ki Peygamberimiz bir yolda yürürken bir adamın hangi özelliğine dikkat ediyormuş? Dürüstlüğüne. Resulullah'la beraber yürüyecek olanlar, herkes kendine aynada bir daha baksın şimdi. Dürüst olan adamla yürürsenin peygamberin. Adam satmayan adamla. Yüz deve yüz, iki deve. Şimdi biz bir film için, bir dizi için, bir maç için kaç namazın kafasını koparıyoruz. Filmin kazası var, namazın kazası yok diyor. Şeytandan bir de mezheb bulmuş adam. Görüyor musunuz? Şu adam yüz deveyi duydu, satmadı benim peygamberimi. Resulullah onu Kuba'ya kadar getirdi, bıraktı, gidiyor. Tamam mı Muhammed dedi adam peygamberimize aleyhisselama. Evet, tamam. Dedi ki, öyleyse ver develerimi. Resulullah Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e döndü. Buna iki deve al benim hesabıma. Ver adama, haklı. Develeri aldı, bağladı adam devesine, arkasına, semere bindi gidiyor efendimiz dedi ki gitme dedi. Abdullah kal burada kardeşimiz ol. Develer senin ananın aksütü gibi helal. Gitme dedi. Dürüstlüğüne hayran kalmış Resulullah. Sevmiş adamın dürüstlüğünü. Gitme dedi. Mekke müşriklerine dönme. Adamda bu cevheri görmüş Resulullah. Arkadaşlar iman nasibişi Sürakanın atlarının dizlerine kadar kuma battığını siz hocalardan dinlediniz. Siz kitaplardan okudunuz, hadislerden okudunuz, megazi kitaplarından okudunuz. Adam gözüyle gördü Müslüman olmadı. Süraka olayını canlı yaşadı adam. Müslüman olmadı. Biliyor musunuz? Bu adam Efendimizin davetine yok dedi. Ey Muhammed ben bu işi iki deve için yaptım. Medine senin... Develer benim, ben gidiyorum dedi. Atalarımın dininden vazgeçmem dedi. Efendimiz şöyle söyleyecek. Adam iman etseydi, kalsaydı iki kere kazanacaktı. Hem develeri kazanmış olacaktı, hem de cenneti kazanacaktı. <gülüyor> Düşünseniz orada o bu adam, orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseydi. Hazreti Ebu Bekir'i e anlattığımız gibi anlatacaktık bu adamı. Abdullah İbn-i Hazreti Ömer'den bahsettiğimiz gibi bahsedecektik. Düşünsenize. Adam neyi kaçırmış. Sekiz gün peygamberle yol yürüyeceksin. Sesini, nefesini, dürüstlüğünü, mucizesini, insanlığını, nezaketini, arkadaşlığını göreceksin. Ve Müslüman olmayacaksın. 1400 yıl sonra sen geleceksin, adını duyacaksın babandan, dedenden, ninenden, hocandan. Sen Müslüman olacaksın ve tanıdıkça daha çok seveceksin Resulullah'ı. Kardeşler bu sizin çok akıllı olduğunuzdan değil. Bu Allah'ın size, bize olan bir ikramı. Yani peygamberini seçen Allah, peygamberine ashabını seçen Allah, o dine girecek Müslümanları da seçen Allah'tır. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyorum. Ve Allah bugününüzü, bu dersinizi hayırlı ve bereketli kılsın. Cenab-ı Hak azze ve celle o temiz insanların dini somut yaşamış, gözle görülür hale çevirmiş, ete kemiğe büründürmüş kardeşlerimiz, büyüklerimiz, efendilerimiz, annelerimiz, radıyallahu anhum, Allah hepsinden ebediyen razı olsun, onlar gözümüzle görerek dini hayal edeceğimiz şekle soktular. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer hani kavga etmiş de bununla bitirmiş olayım. Hazreti bu İbni Teymiye'nin Ashab-ı Kiram kitabında faziletleriyle ilgili bölümde, Buhari'den kayıtlıymış ben bilmiyordum Buhari'de kayıtlı olduğunu, Hazreti Ömerle Hazreti Ebubekir'e arasındaki kavgada Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'i üzgün görüyor da ne oldu diyor. Ömerle kavga ettik ya Resulullah diyor. Ömerle tartıştık. Hazreti Peygamber de Hazreti Ebubekir'e yani sevdiği için teselli de bulunmuş. Ömer gelmiş. Hazreti Ömer Hazreti Ömeri gelince Hazreti Ebubekir'i övmüş. Hazreti Ebubekir'in üstünlüklerinden bahsetmiş Resulullah Hazreti Ömer gelince suratını asmış, kırgınlığını hissettirmiş, ona gönül koyduğunu belli etmiş Hazreti Ömer de haklıymış bu durumda, Hazreti Ebu Bekir ifade ediyor iki defa demiş ki ya Resulallah ne olur Ömer'e böyle soğuk davranma, suçlu olan bendim o tartıştığımız konuda hatalı olan bendim demiş yani, ben boşu boşuna kalbini kırdım, ısrar ettim o da bana cevap verdi. Gönlümüz böyle acıdı ama suçlu bendim ya Resulallah. Yani kızılacaksa bana kız demiş Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer'e diyor ki Allah'a yemin ederim ben peygamberim dediğimde siz yalanladınız Ebu Bekir beni tasdik etti. Siz Müslümanların mallarını yağmaladınız onlara zarar verdiniz bu malını mülkünü Allah yoluna harcadı. En zor zamanlarımdan yanımda durdu. Ey Ömer, arkadaşımı bana bağışlasan olmaz mıydı dedi. Yani benim hatırıma, haklı bile olsan sen. Sen haklısın. Mahkemeye versek mahkemeyi kazanırsın. Tamam da mahkemenin üstünde bir şey söylüyor. Resulullah'ın Müslümanlar arası hukukta, adaletin üstünde bir şey söylüyor. Adaletten öte bir şey, merhamet, vefa. Bana yazsan Ebu Bekir olmaz mı dedi. Yani benim hatırıma affetseydin. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bugünden sonra ya Resulallah Ebu Bekir'i sana yazdım. Ömrüm boyunca tartıştığımız bir meselede Ebu Bekir haklı mıdır haksız mıdır hiç bakmayacağım. Ebu Bekir senindir ya Resulallah. Bir daha hiç onunla tartışmayacağım Öz özür dilerim. Bir hatıranın, bir vefanın, bir güzel işin Resulullah'ın ömründe bir ömür boyu değeri olmuş. Biz birbirimizi ne çabuk kırıyoruz? Cemaatler, aileçi, karı koca, komşular, ırklar, Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Lazlar, Çerkezler. Birbirimize <gülüyor> hakaret için ne çabuk kolay fetva buluyoruz. Kürt'ten evliya koyma avluya demişler. Şuna bak ya. İnsan doğudaki o medreselerin 1400 yıldır İslam'a ilk asırda girdi Güneydoğu Anadolu. Hazreti Ömer dönemi Müslüman oldu. Uyeyne bin Hesin radıyallahu anh'ın eliyle Mardin, Urfa, Diyarbakır o topraklar Hazreti Ömer nesli döneminde ve sonraki Hazreti Osman döneminde İslam toprakları oldu. O günden bugüne o medreselerde Milyonlarca İslam alimi, Kürt'ü, Türk'ü, Arabı neyse insan bunları düşünür, şu sözün nasıl bir zehir olduğunu bilir. Kürt'ten evliya koyma avluya dediler. Lazların öyleden sonra kafası çalışmaz dediler. Allah aşkına Mehmet Rüştü aşık kutlunun karşısına çıkınca ahirette ne diyeceksiniz? Zavendikli Mustafa Efendi ile hesaplaşırken ne diyeceksiniz? Çalekli Dursun efendiler hakikaten Ferşat efendiler Çaykaralı Hasan efendiler laz bu adamlar ne diyeceksiniz birbirimizi bırakın bunlar hatalı değil de hatalı bile olsak bir güzel günün hatırına birbirimizi affedip sevmemiz gerekirken Hazreti Ömer'e öyle söylüyor Resulullah onu bana saysan olmaz mıydı diyor <gülüyor> İnsanın bir güzel ameli için bir güzel işi için birbirimizi affedecek binlerce bahanemiz varken küçücük hataları böyle kibrit çöpü gibi gözümüze sokup Müslümanları birbirine nasıl uzaklaştırdık? Karı koca nasıl birbirinden koptu? Müslüman topluluklar, cemaatler dünya yarışına girdiler. Nasıl bizi içimizden erittiler? Hazreti Ömer'in bu hatırası hepimize inşallah vasiyet olsun. Hazreti Ömer'e münafıklar dediler ki sen üstündün değil mi Ömer dediler halifeliği dönemi. Münafıklar kışkırtıyor. Sen üstündün değil mi Ebu Bekir'den filan? Herkesten. Niye? Hadisler var ortada. Ona O mana çıkabilir. Münafığa bak. Diyor ki Hazreti Ömer'e Resulullah dedi ki benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu dedi. Sen üstünsün işte. Hani bizi alkışlayınca nasıl hopluyoruz? Hmm, falan. Bu hoca var ya bu hoca. Fiş, ne anlatıyor? Böyle bir havalara giriyoruz. Filan. Hazreti Ömer'e denemişler bu numarayı. Münafıklar, Medine'nin münafıkları. Şeytan seni görünce yolunu değiştiriyormuş. Resulullah söyledi Ömer. Sen daha üstündün değil mi? Ebu Bekir'den filan. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer dedi ki, siz ne zararlı, ne tehlikeli bir topluluksunuz, siz ne şerli arkadaşsınız, dağılın başımdan dedi, defolun. Allah'a yemin ederim değil Hazreti Ebu Bekir'le mukayese edilmek, Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah Efendimiz'le Seyr mağarasında geçen o üç gününden bir günü Allah benim ömrümün içine koysaydı ben Ömer'in bütün ömrünü verirdim dedi. Bırakın onunla mukayesetmeyi. Azretebu Bekir'in ömründeki o mağarada geçen üç günden bir günü Allah benim ömrüme nasip etseydi ben Ömer'in bütün ömrünü verirdim dedi. Siz kimi kimle mukayese ediyorsunuz? Yazıklar olsun. Siz ne kışkırtıcı, ne zararlı bir topluluksunuz. Allah Azze ve Celle içimize. Hazreti Ömer'in durduğu yerde duracak bir iman nasip eylesin. Allah azze ve celle ashab kiram efendilerimizi tanımayı, sevmeyi, onların peşinde yürümeyi, hatalarının ardından tövbe edip hak ve hidayet yolu üzere yürümeyi ölünceye kadar Allah hepimize nasip eylesin. Allah sizi bizi İslam'a faydalı kılsın. Rabbim bu dersleri, hayrını, bereketini hepimize nasip eylesin.